Türkçe Peri Masalları AYDA'nın Çiçekleri Sihre inanır mısınız? Masallara, uçan balıklara ve dans eden çiçeklere? Ya ama inanmalısınız. Çünkü sadece inanırsanız büyüyü görebilirsiniz. Hazır mısınız bakalım? AYDA ve dans eden çiçeklerin masalıyla başlayalım. Her şey Quicksville kasabasında başlamış. Orası sihrin canlı olduğu bir yermiş. Oyuncaklar, ağaçlar, evler hatta mobilyalar bile canlıymış. Burada her şey canlanırmış. Ama burada önemli bir şey varmış. Sihri görebilenler sadece ona inananlarmış. Ayda tam da Quicksville'ın merkezindeki bir evde yaşarmış. Ayda çiçeklerini çok seven tatlı küçük bir kızmış. Güller, karanfiller, nergisler, laleler... Onlar Ayda'nın gerçek arkadaşlarıymış. Ama Ayda hiç gülümsemezmiş. Çiçeklerden gelen o taze koku, gün ışığı, sabah çiği hep çok uğraşmışlar ama hep başarısız olmuşlar. Ayda çiçekleriyle konuşurmuş, onlara özenle bakarmış. Onları hep sularmış ama yine de hiç gülümsemezmiş. Ayda resim yapmaya bayılırmış. Babası Ayda'yı çok severmiş. Güzel kızının gülümsemesini istermiş. Kendi evlerinde resim dersleri verdirirmiş. Quicksville'in bütün genç ve zeki çocukları resim öğrenmek için oraya giderlermiş. Aralarında Henry de varmış. Henry, sihre inanan küçük bir çocukmuş. Ağaçlarla ve çalılarla konuşurmuş. Bulutlar sadece onu yağmurla ıslatmak için dünyaya inermiş. Hiç kimse onun öykülerine inanmazmış. Ama bu Henry'yi hiç durdurmazmış. Güzel bir günde... Ne yapıyorsun sen orada Henry? Aa iyi ki sordunuz. Şuna baksanıza. Henry senin derdin ne? Bu korkunç bir şey. Ne çizdiğinin farkında mısın sen? Evet, işte bu dar ağacında sallanan bir adam. İnsanların kalbini çaldığını göstermek için elinde bir kalp tutuyor hem de. Bence epey ilginç bir resim. İlginç mi? Bu çocuk gerçekten deli. Başka bir günde de gökte kayan bir yıldızın sevgi aramaya giden bir yıldız olduğunu söyledi bana. <gülüyor> Acaba yıldızlar öyle bir şey yapar mı? Tabii ki yapmazlar. Yeter artık bu kadar saçmalık. Sana kaç defa etrafa yalan saçmamanı söyledim Henry. Kusuruma bakmayın öğretmen bey. Ama bir çocuğun öğrenme biçimi hayal gücü değil midir? Çocukların hayallerini besleyerek önemli dersler verilebilir. Sen öğretmenliği bana mı öğretiyorsun hanımefendi? Aa, hayır ben sadece... Bu kadar yeter artık. Ben yalan söylemiyorum biliyor musun? Güzel bir yıldız bana kendisi söyledi bunu. Henry'nin elindeki kaleme heyecanla başını sallamış. Ama maalesef Sherry sihre inanmazmış ve o yüzden bunu görmemiş. Resim dersimize başlamak için geç kalıyoruz. Peki şu hiç gülümsemeyen kız nerede? Ayda. Olamaz çiçeklerim. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Bakın. Niye her zaman endişe ediyorsun? Gülümsemeyi öğrenemedin mi? Ama gülümsemek için hiçbir neden yok ki. Çiçeklerime bak. <gülüyor> Çok saçma. Çiçekler soluyor tabii ki. Ne yapıyorlar? Soluyorlar. Bunun anlamı o çiçekler ölüyor. Ha yetti artık. Piyanistlik mesleği daha iyiydi. Dinleyin. Bu doğa kanunudur. Her şey ölmek zorundadır. Kaldır şimdi onları, bugünkü dersimize başlayalım artık. Ama Ayda'nın resim yapacak hali yokmuş. Üzüntü içinde çiçeklerine bakmış. Ben ne yaptım da ölüyorsunuz? Mutlu olmak için niye tek bir sebep bile yok? Sizi kurtarmak için ne yapmalıydım? Sen öğretmeni dinleme Ayda. O çiçekler ölmedi. Sadece dans etmekten yoruldular, o kadar. Da, dans mı? Evet dans. Şehir kapılarının dışındaki kaleyi bilmiyor musun? Kralımızın yazlık evini. Bütün çiçekler dans etmek için gece oraya gider. Ben dün o kaledeydim. Ağacın dalında ne tek bir çiçek ne de bir yaprak vardı. Gündüz orada kalmıyorlar. Çünkü kalenin bekçisi onlara iyi davranmıyor. Onlarla ne konuşuyor, ne de özenle ilgileniyor. Çiçekler oraya dans etmeye gidiyorlar. Çünkü dans etmek için büyük bir yer var orada. Ama geceleri sarayı dolaşan kale bekçisine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir çiçek her zaman kapıda nöbet tutuyor. Bekçinin ayak seslerini duyduğu anda dans eden arkadaşlarına söylüyor. Hepsi birden buldukları yere saklanıyorlar. Böylece kale içeri girince sadece çiçek kokusu alıyor ve hiçbir şey görmüyor. Gerçekten? Evet, evet. Sonra balonun ardından hepsi geldikleri yere geri dönüyorlar. Sonra da yine gece olmasını bekliyorlar. Bir dakika, doğru mu söylüyorsun sen? Görmek istiyorum ama ben gece kaleye gidemem. Ne yapacağım? Hmm, Bir düşüneyim. Bir planım var. Bana inanmaya söz verir misin Ayda? Çünkü planım sadece inanmaya söz verirsen görmene izin verir dans eden çiçekleri. Ee, peki. Harika. Bu gece yattığın zaman oyuncak odasının kapısını kapat. Böylece dışarı çıkamazlar. O zaman da oyuncak odasında dans ederler. Ama onlara çok yaraşmayı unutma sakın. Mobilyalarına çarpmadan dans edebilmeleri gerekiyor çünkü. Bir baloda nasıl dans edildiğini biliyorsun değil mi? Harry ne yapıyorsun sen orada? Bana çiçeklerin nasıl dans ettiğini gösteriyordu. Dans eden çiçekler mi? Bu kadarı da fazla. Kim bir çocuğun kafasını böyle saçma ve aptal bir hayalle doldurabilir? Dans eden çiçek, masalını artık duymak istemiyorum. Ayda, dersten sonra çabucak odasına geri dönmüş. Ah, merhaba Sofi. İyi uyudun umarım. Ee, kusura bakma Sofi ama bu gece başka yerde uyuman gerekiyor. Bu çiçeklere daha çok özen lazım. Yoruldular. Ayda, Sofi'nin yüzünün buruştuğunu gördüğüne yemin edebilirmiş. Ama bir oyuncağın duygularının olduğuna kim inanırmış ki? Ne de olsa herkesin inandığı şeyin doğru olması gerekmez miymiş? Şimdi güzelce uyuyun. Ayrıca dansa giderseniz kendinizi çok yormayın. Çiçekler Ayda'ya cevap vermemişler ama Ayda kendisini dinlediklerini çok iyi biliyormuş. O gece Ayda uzun bir süre uyuyamamış. Henry'nin ona anlattığı her şeyi hatırlamış. Oyuncak odasının kapısını kilitlemiş. Çiçeklerinin kaçmasını istemiyormuş. Başlarının derde girmesini istemiyormuş. Ama daha da önemlisi, onların dans ettiğini görmek istiyormuş ve göreceğine inanıyormuş. Lütfen çiçeklerimin dans ettiğini göreyim, lütfen. Sonunda uykusu gelmiş. Bu ne? Bu, bu ses de ne? Çiçekler olmalı. Dans ediyorlar. Gidip seyretmeliyim. Bütün çiçekler oradaymış. Güller, nergisler, karanfiller, herkes. Şahane bir manzaraymış. Odasındaki bütün saksılardan gelen çiçekler, yerde salınarak dans ediyormuş. Piyanoyu zambak çalıyormuş. Ayda'nın oyuncakları çiçekleri seyrettikten sonra yerlerinde duramamışlar o bu hayatımın en iyi gecesi. Uzun süpürge sapı, aniden çığlık atana kadar her şey çok iyiymiş. Kim bir çocuğun kafasını böyle saçma ve aptal bir hayalle doldurabilir? Nasıl yani? Benim hareketlerimi gördün mü? Böyle hareket edebildiğimi bilmiyordum bile. <gülüyor> Ayda yerinden kıpırdayamamış. İnanılmaz derecede şaşırmış. Hasta çiçeklerine bakmış. Onların da dans etmeye başlamasını istiyormuş ama... Bunu isteyen bir tek kendisi değilmiş. Hey siz! Hadi dans edin! <gülüyor> <gülüyor> Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Hadi ama... Göreceksiniz dans sizi iyileştirir. Aaa evet. Dans etmeye gidelim Brenda. Evet. İmkanımız varken keyif alın. Aaa renkleri neredeyse solmuştu. Ama yine de ne kadar mutlu oldular. Bu çiçeklerden öğrenecek çok şeyimiz var. Tam o sırada Ayda'nın dolabından bir ses gelmişim. Baca temizleyicisi dolabı açınca içinde Sofie'yi bulmuş. Üf, dışarı hiç çıkamayacağımı sandım. İçerisi çok karanlık. Ne oluyor burada? Biz bir balo yapıyoruz. Bu bir parti. Parti mi? Niye kimse beni davet etmedi? Şey ben seni şimdi davet ediyorum. Benimle dans eder misin? Çöpçü. Gözün çok yukarıda. <gülüyor> Sophie yakışıklı bir çiçeğin kendisini dansa kaldırmasını istiyormuş. Ama bütün çiçekler dans edip şarkı söylüyormuş. Kimsenin Sophie'ye bakacak vakti yokmuş. Sophie bunun üstüne açık dolap kapağına oturmuş. Belki hiç herkese görünür değilim diye düşünmüş. Ama yine de hiç kimse gelmemiş. Sonunda dansa tek başına katılmaya karar vermiş ama... İyi misin? Yaralandın mı? Sa, siz misiniz? Bana yardım edecek yakışıklı biri yok mu? Gidin buradan. Ben iyiyim. Ama lütfen izin ver. Neden bana bu kadar naziksiniz? Nazıyız tabi ki. Sen bize yatağını verdin. Çok büyük iyilik ettin bize. Ya... Ee, evet. Hepiniz çok iyisiniz. Yatağım sizde kalabilir hiç şikayet etmem. Gerçekten çok iyisin. Ama yatağını kullanamayız. Yarın gitmiş olacağız. Oo. Hayır, lütfen gitmeyin. Kalamayız tatlım. Bir iyilik yap bize. Aydaya söyle bizi bahçeye gömsün. Bu sayede her yıl geri gelebiliriz. Mutlaka söyleyeceğim. Ah, oh, çiçeklerime ne olmuş olabilir acaba? Ah, sakın korkmayın. Her zamanki kadar güzel görünüyorsunuz hala. Ayda bahçeye bakmış, şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş, en güzel gülücükle gülümsemiş. Artık sihre inanan Ayda ne yapması gerektiğini biliyormuş. Ayda artık güneşle ve ayla konuşabiliyormuş. Kaşıklarla şarkı söyleyebiliyor ve çiçeklerle dans edebiliyormuş. Artık sihre inandığı için baktığı her yerde onu görüyormuş. Çiçekler de sözlerini tutmuş. Her yıl Ayda'ya gelmişler. Söylenenlere göre Quicksville kasabasında hala her gece dans eden çiçekler varmış. Ayda'nın çiçekleri hem Quicksville'e sihri hem de küçük Ayda'nın yüzüne gülümsemeyi getirmiş.